Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi Akşamlar Diliyorum Haftalık Sunumlarımız Olan Hazreti Rasulün Örnekliği Çerçevesinde Medine'de 11 Yıl Sunumlarımızın Bugün 29. Sunumlarımızın Yapacağız inşallah. Alt Başlığımız Artık Değişti Medine Mekke ilişkilerinde 8. Bölüm Olarak Sunduğumuz Bu Bölümde Bedir Savaşını Bitirmiş Olduk Uhud Savaşı Oluşumu Ve Arkasındaki Gerçekler Birinci Bölüm Olarak bugün başlayacağız inşallah. 624 yılında Mekkeliler Belir'de Müslümanlar karşısında ummadıkları bir bozgunla karşılaşmışlardı. Kâbe'nin muhafızı, Kâbe'nin sahibi olmalarıyla övünen putperest Mekkeliler yenilgileriyle Arabistan'daki putperestler nezdinde büyük bir güven kaybına uğradılar. Onurlarına düşkün Mekkeliler Uzun süre Muhammed'in arkadan vuran kurnaz, haince saldırıları karşısında bozguna uğradıklarının probandasını yaptılar. Araplar arasındaki güç kaybı Mekke için önemliydi. Zira Mekkeliler, Arabistan'ın dini yapısı olan putperestlikten çok iyi gelir sağlıyorlardı. Arabistan'da Mekkeli olmak ayrıcalıklıydı. Onlar putperestliğin koruyucusu, savunucusu olarak kendilerini görüyorlar Arabistan'daki putperestler onların sağladığı imkanlarla haç için Mekke'ye geliyorlar putlarını Kabe'ye onların korumasında rahatça bırakıyorlardı zira putlarına yapılabilecek en küçük bir hakaret putperestlerin tahammül gösterebileceği bir şey değildi hangi din hangi kültür hangi sosyal siyasal birliktelik olursa olsun hepsinin aradığı tek şey güvendi Güven, insan beklentilerinin cevap bulduğu güçlü bir sığınaktı. İnsan oraya aklını, mantığını, inancını, yaşamını bırakabilirdi. Putperest Araplar, güven içinde Mekkelilere putlarını bırakmışlar, dinlerini emanet etmişlerdi. Bedir Bozgunu, sadece Mekkelileri şaşkınlığa uğratmadı. Arabistan'daki bütün putperest Arapları şaşırttı. Yemen Kralı, Ebrehe'nin fil ordusuna karşı korunan Mekkeliler, Muhammed'in ordusuna karşı korunamamışlardı. Mekkelilerin Bedir bozgununu duyan Şam, Yemen, habeş krallıkları şaşırmış, putperes Araplarla genelde sorunsuz yaşayan İran, Roma İmparatorluklarını, Medine'de kurulan Müslüman devletin Mekkelileri bozguna uğratması ilgilendirmişti. Onlara göre, savaş Arabistan'ın iç yapısını ilgilendiren bir durum olsa da, Muhammed'in tebliğ ettiği din, Medine'de kurduğu devlet modeliyle farklılık gösteriyordu. Müslümanların farklı kültürdeki, farklı ırktaki, farklı dindeki toplumlar arasında sosyal mukabele imzalayarak devlet olması, Arabistan'ın etrafındaki güçlü imparatorlukları, devletleri ilgilendiriyordu. Genelde güç otoritesine dayalı krallıklar, imparatorluklar, güç dışında sosyal anlaşmaya bağlı, yapılanmaları anlayamıyorlardı. Onlara göre iktidarın kaynağı paranın, orduların gücüydü. Medine'de ise para yoktu. Ordu yoktu. Buna rağmen Medine, ordusuz, parasız, ilk savaşında putperest Arapların merkezi Mekkeleri yerle bir etmişti. Bedir Savaşı'nın özelliği savaş araç gelişleri için hazırlanan kervana saldırıydı. Kervan sahipleri Mekkeliler savaş sonucunda yenilseler de kervanlarına bir şey olmamış. Kervanın lideri Ebu Sufyan, kurnazlığıyla kervanı kurtarmıştı. Savaşın ana konusu kervana sahip çıkmak olduğu için kervanda malları bulunan Mekke'nin asilleri, zenginleri mallarını kurtarmak için koşmuşlardı. Bu nedenle Bedir'de ölenlerin çoğu Mekke'nin eşrafından, zenginlerinden de. Başta Mekke'nin lideri Ebu Cehil yani Hişam bin Melik öldürülmüştü. Bu durum Mekke'nin aşiretlerini ayağa kaldırdı. Neredeyse Mekke'nin bütün aşiretleri intikam için yemin ettiler. Ebu Cehil'in ölümünden sonra Mekke'nin reisi olan Ebu Sufyan değişik, ilginç biriydi. Zeki, kurnaz, siyasi, çıkarcı yapısıyla liderliğini aşarıyla sürdürüyordu. Ebu Cehil gibi tedbirsiz davranmıyordu. O nedenle apar topar hazırlanacak bir ordu değildi. Tersine güçlü bir ordu hazırlamayı düşünüyordu. Zaten Şam yolculuğunda savaşmak için lazım olan araç gereçlerini almış, hiçbir zarara uğratmadan Mekke'ye getirmişti. Ebu Sufyan, Mekkelilerin Medine ile ilgili güç savaşını putperestliğin savaşı olarak öne çıkarmayı planlamıştı. Onun için bütün Arabistan'a, Muhammed'in çıkardığı fitne yok edilinceye kadar savaşılacak mesajıyla probanda yapıyordu. Muhammed'in Araplar arasında çıkardığı fitne, bütün Arapların, Arabistan'ın, Kabe'nin, putlarının dinlerinin geleceğini etkiliyordu. Medine ile savaş sadece Mekkelilerin savaşı değildi. Muhammed, Araplar arasındaki hiçbir kutsala uymuyordu. Tamamen ayrı yol çizmiş, Arapların bütün kutsallarına savaş açmıştı. Putlarına karşı çıkıyor, Arabistan'daki sosyal, ekonomik, siyasi yapılanmaları reddediyor haram aylarda savaşıyor, Arapların mallarına saldırıyor, kervanların Medine'den geçmesini tehlikeye sokuyordu. Eğer böyle giderse, Şam'dan Yemen'e, Yemen'den Şam'a gelip giden kervanlar, Muhammed'in iznine bağlı olacaktı. Böyle olursa, bütün Arapların malları güven altında olmayacak. Kervanları güven altında olmayacaktı. Yüzlerce yıl süren Arabistan'daki yerleşik düzen, yerle bir olacaktı. Ebu Sufyan, Ey Araplar, Muhammed geliyor, canınızı, malınızı, konumunuzu, geleceğinizi kurtarın, probandası ile Arapların yaşamlarını kaygıya düşürdü. Siyasi olaylardaki korkutma politikası burada da işe yaramıştı. Araplar, savaşlarda başarılı olan kılıç kullanmayı, ata binmeyi, savaş tekniklerini iyi bilenleri Mekke'ye gönderiyordu. Mekkelilerin ordusu dışarıdan gelenlerle güçleniyordu. Normalde nüfus standartına göre baktığımızda 10.000 nüfuslu Mekke kadınları, çocukları, yaşlıları, sakatları çıkardığımızda en fazla 1000-1500 asker çıkarabilirdi. Putperest Mekkeliler Mekke dışındaki Arap de katılmasıyla 3000 kişilik bir askeri kuvvet hazırladılar. Bu kuvvette 700 zırhlı, 200 atlı, 3000 deve vardı. Kısaca düzenlenen ordunun çoğunluğu yaya değildi. Peygamberin amcası Abbas, bir mektup yazarak bütün gelişmeleri Rasul'e bildirdi. Peygamber bir ekip kurarak istihbaratı hızlandırdı. Amcasının mektupta bildirdiği her şeyin doğru olduğunu gördü. Araştırmalarını tamamladıktan sonra istikare meclisini topladı. Araştırmalarını ortaya koydu. Savaş kaçınılmazdı. Mesele savaşı Medine'nin dışında mı yoksa Medine'de mi yapmaktı? Mekkelilerin oluşturduğu ordunun gücü, Müslümanlar dahil bütün Medine'lileri telaşlandırmıştı. Üstelik Medine'nin kuracağı ordunun atı, devesi, savaş araç gelişleri azdı. Peygamber dahil birçok kişi Medine'yi koruma savaşı verme fikrindeydi. Medine dışına çıkmaktansa, Medine çevresinde gerekli tedbirleri alarak Mekkelileri karşılamaktı. Ancak Bedir Savaşı'na katılmayan birçok genç, Medine'nin dışında savaş istiyorlar, Mekkelilere Bedir'de olduğu gibi iyi bir ders vermek istiyorlardı. Peygamber bin kişilik bir ordu hazırladı. Ordunun içinde sadece Müslümanlar yoktu. Müslümanlara destek olmak isteyen bazı Müslüman olmamış Arap kabileleri de orduya asker vermişlerdi. Bunların arasında Huza'a kabilesi etkili bir güçle Peygamber'in yanındaydı. Kuzağa kabilesinin bir kolu Mekke'nin himayesine girmiş, bir kolu da Medine'de Resul'ün himayesine girmişlerdi. İki kol arasındaki anlaşmazlığın sonucu olarak gerçekleşen bu ayrılık onları bu Savaşı'nda karşı karşıya getirecekti. Mekke'de düzenlenen ordunun arkasında Mekke eşrafının kadınlarının etkisi büyüktü. Bedir Savaşı'nda babaları, kocaları, kardeşleri, oğulları öldürülen Mekkeli kadınlar, Muhammed'den intikamlarının alınmasını istiyorlardı. Onlar için yapılacak savaş, intikam savaşıydı. Ebu Sufyan için ise, onur, din, çıkar, mevki, makam, konum savaşıyken kadınların tek derdi intikamdı. Ebu Sufyan, olayı siyasi açıdan bütünleştirirken, Mekkeli kadınlar olayı intikam hırsıyla bir noktaya çekiyor ellerindeki para gücüyle özel savaşçılar görevlendirerek babalarını, kocalarını, oğullarını, kardeşlerini öldürenlerin öldürülmesini istiyorlardı. Yani kadınların görevlendirdikleri savaşta başka şeylerle uğraşmayacaklar. Sadece hedeflerine konsantre olacaklardı. Zengin, güçlü, Arap kadınların bu taktiği kocalarını, çocuklarını, Arapları ateşlerken, Arabistan'da ün yapmış savaşların, bugünün deyimiyle kiralık tetikçileri gibi kiralanıp hedeflerine yöneltilmeleri belki de Arap tarihinde ilk olacaktı. Mekke'de aylarca savaş hazırlıkları sülerken, intikam yeminleri ediliyor, intikamın kraliçeleri olan Mekke kadınları eğlenceler düzenliyor, savaş yünerleri olan savaşçılar gösteriler yapıyordu. Mekke'nin Medine'ye saldıracağı sır değildi savaş gümbür gümbür geliyordu. Putperest Araplar arasındaki savaş düşkünü gençler Mekkelerin gözüne girmek için yarışıyorlardı. Onlara göre Muhammed'in yok edilmesiyle putperestler derin bir oh çekecek, Arabistan büyük bir fitneden kurtulacaktı. Dinleri zarar görmeyecekti. Medine'ye Muhammed'e sahipçıkları için dersini verecekler. Böylece Mekke'nin putperestliğin Arapların onurunu kurtaracaklardı. Bedir Savaşı'nda nasıl rezil rüsva oldularsa, aynı şekilde kısasa kısas Medine'yi, Resulü, Müslümanları rezil rüsva edeceklerdi. Onların bu yöndeki sözleri, idealleri, düşünceleri, Mekke'deki savaş şenliklerine damgasını vuruyor. Günümüzdeki güçlü ülkelerin zayıf bir ülkeye saldırısında, halk nasıl peşinen zafer sarhoş oluyorsa, Araplar da zafer sarhoş oluyorlardı. Özellikle bazı kişileri öldürmek üzere ödüllendirilecek olanlar, kazanacakları ödüllerin hayaliyle yaşıyorlar. Şairler kahramanlık göstereceklere övgüler yağdıran şiirler okuyorlar. Destancılar, putteres Arapların kahramanlıklarından söz ederek yeni kahraman adaylarını teşvik ediyorlardı. Hazırlanan bin Medineli ordunun içinden Abdullah bin Ubey bin Selül şehrin içinde kalınarak savunma yapılmasını isteyerek 300 kişilik kuvvetini geri çekti. Böylece 700 kişilik bir ordu Medine dışına çıkıp 3000 kişilik Mekke ordusunu karşılayacaktı. Müslüman tarihçiler Abdullah bin Ubey bin Selül'ü bazı olaylara istinaden münafık ilan ettikleri için onun 300 askerini ordunun içinden çekmesini peygamberin gücünü zayıflatmak olarak değerlendiriyorlar. Ancak o günkü şartlara baktığımızda Abdullah bin Ubey bin Selül istişare toplantısında vardı. Kabilesinden 300 kişilik orduyu hazırladı. Ona göre Medine'den hazırlanabilecek 1000 kişilik ordunun tamamıyla savaş meydanına gitmesiyle Medine korumasız kalacaktı. İstişarede Medine'de kalalım savaşı Medine'de verelim görüşünde olan peygamberin görüşüyle Abdullah bin Ubey bin Selim'in görüşü aynı. Müslüman tarihçilerin bazı olayları kendilerine göre yorumlayıp olayları değerlendirmeden hemen münafık olarak ilan etmeleri ne yazık ki gerçekleri görmezlikten gelmek. Aynı tarihçiler peygamberin istemeyerek gençlere uyduğunu, üzülerek ordunun başına geçtiğini, hatta bunu gören gençlerin fikirlerinden döndüklerini, Resul'e gelerek fikirlerinden vazgeçtiklerini, Peygamber'in görüşüne uyarak Medine'de kalıp savaşacaklarını söylediklerini, bunun üzerine Peygamber'in artık kararın verildiğini, verilen karardan dönmesinin mümkün olmadığını söylerler. Her yönetim içinde farklı fikirler olacaktır. Peygamber, farklı fikirleri değerlendiren, gider olarak gençlere uyduğu gibi, Abdullah bin Ubey bin Selül'ün fikrinde değerlendirilir, bulmuştur. Medine'de ordunun kalıp, Medine halkının korunmasının sağlanması kadar normal bir şey yoktur. Nitekim, daha sonra gelen Tövbe Suresinin 122. ayetinde, Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değil. Onların her kesiminde bir grup dinde geniş bilgi elde etmek ve kavimlere döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Yine Nisa suresinin 71. ayetinde de ey iman edenler tedbirinizi alın, bölük bölük savaşa çıkın, topyekun savaşın denilmektedir. Bu ayetler dikkat alındığında ordunun bir kısmının Medine'yi kadınları, çocukları, yaşları korumak için kalması yerinde bir karardır. Zaten peygamber de Mekke'nin oluşturduğu ordunun gücü karşısında Medine'den çıkmak istemiyordu. Medine'de hazırlayabileceği kadar güç hazırlamıştı. Hepsinin Medine'den uzaklaşarak savaş meydanına gitmesi tedbirsizlik olacaktı. Devlet başkanının görevi her şeyden önce ülkesini, şehrini, halkını korumak için gerekli tedbirleri almaktı. İbn-i Selül her ne kadar Müslümanlar tarafından münafık ilan edilmişse de kavmini korumayı öne çıkaran, tedbirsizliğe meydan vermeyen fikriyle haksız değildi. Ne yazık ki Müslüman tarihçilerimiz olayları değerlendirirken Oluşturdukları kutsallarla, yersiz yargılarla olayları değerlendiriyorlar. Bu savaşı öncesi İbn-i fikri fikriyle Rasul'ün fikri aynı. Her ikisi de Medine'nin güveni için savaşın dışarıda yapılmasını istemiyordu. Ancak gençlerin baskın fikriyle Medine dışında savaş kararı verilince haklı olarak İbn-i Selül Medine'nin korunması görevini üstlenmek istedi. Rasulullah yaptığı görüşme sonucunda Medine'de kaldı savaş ortamında her şey olabilirdi. Mekke ordusunun bir kolu boşaltılan Medine'ye ani bir saldırı yapıp kadınları, çocukları, yaşları kılıçtan geçirebilirdi. Bunu düşünmeyen Müslüman tarihçiler, İbn-i daha sonraki olaylar nedeniyle münafık ilan ettikleri için ardını önünü düşünmeden onun Medine'de kalma fikrine münafıklık dediler. Halbuki Resul'ün fikri de Medine'de kalmak değil miydi? Kaldı ki Medine vesikasına göre her kabile Rasul'e biat ederken kavminin korunmasını, haklarının teslimini esas almamışlar mıydı? Yani Medine vesikasına baktığımız zaman peygamberi lider yapan, Medine'de devlet kuran Müslümanlar, Yahudiler ve putperesaraflar birinci temel kaydede kavimlerinin korunmasını, barış içinde yaşamalarını esas almışlardı. Esas öz buydu. Kaldı ki sonradan gelen ayetler Peygamber'e gerekli tedbirleri almasını söylüyordu. Nitekim, Müslümanların kurduğu devlet büyüdükçe, düzenli ordulara geçilmiş, ordunun tamamı savaşlara yönlendirilmemiş, bir kısmı geride ülkeyi korumak için bırakılmış, bir kısmı savaş alanına doğru harekete geçecek, düşmanlara gözdağı vermek için onlara karşı cephe oluşturmuş, Tarihçiler, tarihçilik yargılardan kurtulup olayları doğru değerlendirmekken ne yazık ki Müslüman tarihçilerin ön yargıları bize olayların gerçeğini öğretmemiştir. İbn-i geride kalınışına münafıklık diyenler aslında bilmeden Resul'e de aynı şeyi söylemiş oluyorlar. Çünkü o da aynıydı, aynı fikirdeydi. Fakat farkında değiller. Gelen ayetlere karşı çıkıyorlar ancak farkında değiller. Bir düşünce var ki Medine'nin korunmasını esas alıyor. Çünkü Medine, Müslümanların artık merkezi, devletin başkenti, gelişleyebilecek bir devletin başkenti. Ordunun çıkışıyla Medine'de yalnız kalacak kadınların, çocukların, yaşlıların korunmasını esas alıyor. Medine'de kalınması. Buna karşı çıkmak, bunu müdafıklık olarak görmek ancak bağnazı bir yorum olsa gerekir. Mekke'den yola çıkan 3.000 kişilik Mekke ordusu, Uhud Dağı'nın eteklerinde gençlerin ısrarıyla karşılanacaktı. Uhud Dağı'nın etekleri korunaklı bir yerde. Allah Resulü, 700 kişilik ordusuyla Uhud Dağı'nın eteklerine geldi. Ordusunun sırtını dağa vererek, arkasını sağlama aldı. Uhud Dağı'nın eteklerinde arkadan bir geçit vardı. Oraya ordusunun içindeki en güçlü 50 okçusunu koyarak, onlara, Müslüman askerlerinin cesetleri üzerinde leş kargaları dahi görseniz bulunduğunuz mevziyi terk etmeyin dedi. Ebu Sufyan, Mekke'nin reisi, Mekke ordusunun komutanı olarak ordusunu organize etmekte başarılı bir komutardı. Orduyu birkaç kısma böldü. Başlarına Araplar arasında ünlü, savaşı bilen, savaştan anlayanları geçirdi. Halet bin Velid, acele etmeyen, sabırlı, savaşı okuyabilen biriydi. Kendisine ayrılan orduyla birlikte asıl ordudan ayrılarak Uğut arkasına yerleşti. Uzaktan Müslümanları izleyen gözcüler koydu. Ebu Sufyan da ona, Allah Resulü'nün Müslüman okçulara söylediği gibi, ne olursa olsun mevzinden ayrılma demişti. Uğut Savaşı, Bedir Savaşı'na nazaran iki ordunun da Savaş için ciddi hazırlıklar yaptıkları bir savaştır. İşin özetine baktığımız zaman. Uhud Savaşı, Bedir Savaşı gibi hem Mekkeliler için hem de Medeniler için Allah'ın takdiriyle apansız başlarına gelen bir savaş değildir. Hatırlayın, Bedir Savaşı nasıl olmuştu? Müslümanlar kervanı basıp oradaki araç gereçleri, savaş araç gereçlerini almak için, el koymak için çıkmışlardı. Onlar peygamberin kervanın basmak için yola çıktığını duyan Mekkeliler apar topar mallarını kurtarmak için hemen bir ordu düzenlemiş ve Medine'ye doğru yola çıkmışlardı ve bu iki ordu Bedir'de karşı karşıya gelmişti. Bedir'de iki ordu ne oluyor demeden başlarında bir savaş patlamıştı. O Herhangi bir savaş taktiğine fırsat olmadan Mekkeliler kendilerine aşırı güven, Medine'liler ise tedirginlik telaş içinde savaşmışlardı. Allah'ın Müslümanlar üzerine indirdiği sekinet, yani iç huzur, sakinlik olmasaydı Müslümanların eli dolaşırdı o gün. Çünkü böyle bir şey düşünmüyorlardı. Bundan önceki bölümlerde incelediğimiz Enfal suresinde Allah'ın bize ayrıntılarıyla açıkladığı gibi Bedir savaşı her iki topluma Allah'ın hazırladığı bir tuzaktı. Bu tuzak sadece Mekkelilere karşı değildi. Aynı zamanda Müslümanlar da tuzağa düşürmüşlerdi ki, Allah buna ne diyor? Müslümanlar eliyle kafirlere ders vermişti. Bu nedenle her iki toplumda apansız bir savaşta karşı karşıya getirmişlerdi. Uğuz Savaşı'na gelince, Mekkeliler bilerek, isteyerek, intikam hırsıyla ordularını hazırlamışlar. Ebu Sufyan'ın komutanlığında 3000 bin kişilik ordularını bölerek, Etkin, yetkin komutanlara teslim ederek görev dağıtımı yapmışlar. Bedir Savaşı'nda başlarına gelen hezimetin tekrar başlarına gelmemesi için bütün tedbirleri almışlar. Müslümanlar ise bu sefer cidden Mekkelilerle savaşmayı düşünmüyorlardı. Bedir'de öyle bir şey yoktu. Mekkelilerin nasıl bir intikam içinde olduklarının farkındaydılar. Peygamberin oluşturduğu istihbarat ekibi Mekke'yi adım adım izliyordu. Peygamberin fikri, Medine'de Mekke ordusunu karşılayıp sıkı tedbirler almak, Medine'deki halkın korunmasını esas almaktı. Ancak Bedir savaşıyla coşan Müslüman gençler, özellikle Bedir'de savaşan, şehitlere, gazilere övgü yağdıran ayetleri duydukça, benzeri övgüler kazanmak için oğut eteklerinde savaş istiyorlardı. Gençlerin isteği, müdafaa savaşı yerine meydan muharebesiydi. Onlar meydan muharebesinde yiğitliklerini göstermek için sabırsızlanıyor. Bu nedenle ısrarla Medine dışında savaş istiyorlardı. Müslümanların kendilerine güvenleri Resulü tedirgin etse de tedbirleri elden bırakmamak koşuluyla gençlerinin fikrine uyarak Uğut eteklerine ordusunu yerleştirdi. Müslüman ordunun içinde de güçlü savaştan anlayan komutanlar vardı. Hamza bunlar içinde en önemlilerindendi. Ancak Mekkelilerin Müslümanları harekete geçiren, onları iyi bir şekilde yönetecek olan komutanlara karşı özel tedbirleri vardı. Silah gücü üstün, savaşta yetkin olanlar, başka hiçbir işe bakmayarak peygamberi ve Müslümanlar içinde savaş yeteneği üstün olanları öldürmekle görevliydiler. Her iki ordunun komutanı, bir tarafta Allah Resulü, diğer tarafta Ebu Sufyan, Sanki satranç oyunu gibi savaşın bütün adımlarını hesap ederek hem hamlelerini yapacaklar hem de tedbirlerini alacaklardı. Bu detekleri her iki tarafında inancın, azmin, savaş yeteneklerinin gösterileceği bir yerde. Dikkat ederseniz Bedir Savaşı ardından gelen Enfal Suresi gibi savaşı tahlil eden, savaşla ilgili ilahi niteliklerden söz eden ayetler, Uğuz Savaşı ile ilgili gelmedi. Kur'an'da böyle bir şey yok. Başlı başına bir sure yok. Halbuki Bedir Savaşı'nın arkından Enfel Suresi gibi geniş bir sure, savaşı anezeden, olayları anezeden, ayetler zinciri bir surede toplandı. Uğuz Savaşı, Bedir Savaşı gibi Allah'ın Müslümanlara, kafirlere karşı kurduğu bir tuzak değildi. Bilakis her iki tarafın savaşa hazırlandığı insani inanca samimiyete, gayrete, taktiğe bağlı gelişen olaylardı. Elbette Allah Resulü ve Müslümanlar, Allah'a inananlar olarak Allah'a sığınıyorlar, Allah'tan yardım diliyorlarsa da, olay Bedir Savaşı'nın mantığından, mühenginden, atmosferinden çok uzaktı. Allah Resulü, ordusunu dağın eteklerine yerleştirmiş, çadırını dağın sırtına kurmuş, etrafına güçlü savaşçılardan nöbetçiler koymuştu. Müslümanlar ilk defa peygamberin kendini korumak için etrafına nöbetçiler koyduğunu görüyorlardı. Peygamber yaptırdığı istihbaratla kendisini özellikle öldürmek için görevlendirilen Mekkeliler olduğunun bilgisine ulaşmış. Kendisiyle birlikte Bedir'in intikamını almak için Hamza dahil birçok Müslüman önderin de öldürüleceğini biliyordu. Onlara sıkı sıkıya tembih ediyor. Arkalarını güvende tutmalarını istiyordu. Bazı Müslümanlar ecele inanan, Allah'ın korumasına güvenen Allah Resulü ve Müslümanların bu kadar tedbiri niye aldıklarını anlayamıyorlar. Üstelik, bilerek, isteyerek savaşta Allah yolunda ölmenin amaçları olduğunun bilincinde olanların aldığı tedbirler insanları şaşırtıyor. Savaş başladığında, savaşçıların kişisel meydan okumalarında Müslümanlar galip geldiler. Müslüman savaşçılar karşılarına çıkan her Mekkeliyi öldürdü. Bu durum Müslümanları iyice coşturdu. Coşan Müslümanlar Mekke ordusuna öyle bir saldırdılar ki Mekkeliler niye uğradıklarını şaşırdılar. Mekkelilerin atlı, develi, zırhlı orduları darmadan olmuştu. Çil yavrusu gibi Mekke'ye doğru kaçmaya başladılar hem de oklarını, kılıçlarını, zırhlarını, develerini bırakarak kaçıyorlar. Müslümanlar kaçanların arkasından koşuyorlar, onları yakalayıp öldürüyorlardı. Halid bin Velid, kendisine verilen talimata uyuyor, Mekke ordusunun dağılıp kaçtığını gördüğü halde yerinden kıpırdamıyor, okçuları seyrediyordu. Geçidi korumaklı görevli okçular, yukarıdan dağın eteklerinde kaçan Mekke ordusunu görünce, ganimet toplama telaşına düştüler. Müslümanların savaşı kazandığını düşündüler. Halbuki onlara ne olursa olsun, rasıldan izin gelmeden oradan ayrılmamaları emredilmişti. Bedir Savaşı'nın ardından gelen Enfas Suresindeki ayetler, esirler, ganimetler hakkında kesin hükümler getirmesine rağmen, okçuların ganimeti düşünen yapıları, ayetlerden hiçbir şey anlamadıklarını gösteriyordu. Üstelik komutanları, Allah Resulü her şeylerinden vazgeçip iman ettikleri bir dinin peygamberiydi. Yerinizden ayrılmayın talimatı, çok sevdiklerine söyledikleri peygamberin talimatıydı. Allah'ın ayetleri, Resul'e uymayı İslam'ın hükmü olarak bildiriyor, Resul'e uyup uymamak konusunu imtihanla, imanla eşleştiriyordu. Ganimet hükmü, ganimet toplama hırsıyla her şeyi unutarak, Yerlerinden ayrılıp ganimet toplamaya başladılar. Bunu gören Haliddin Velid zamanın geldiğini anlayarak harekete geçti. Geçidi 200 kişilik ordusuyla geçti. Müslümanların üzerine arkadan öyle bir saldırdı ki Müslümanlar niye uğradıklarını şaşırdılar. Mekke'ye doğru kaçan Mekkeliler Halit Velid'in Müslümanlara arkadan saldırıp kıstırdığını görünce onlar da geriye dönerek savaşmaya başladılar. Böylece Müslümanlar iki ateş arasında kalmıştı. Musab bin Umeyr sima itibariyle yani fizik ve sima itibariyle peygambere benzediğinden şehit düştüğünde onu şehit eden Mekkeli Muhammed'i öldürdün diye bağırmaya başladı. Bunu duyan Müslümanlar dağılmaya başladılar. Ancak kısa zaman sonra peygamberin sağ olduğu anlaşıldı. Uhud dağının hemen eteklerinde bulunan peygamberin çevresi büyük çarpışmalara sahne oldu. Peygamber'in hala yaşadığını gören Mekkelilerden peygamberi öldürmeye görevli olanlar bütün güçleriyle öldürmek için saldırdılar. Müslümanlardan bir grup peygamberi korumak için etrafında çember oluşturdu. Bazı Müslümanlar kılıçları, kalkanları düşmesine rağmen kollarını, bacaklarını kalkan yerine kullandılar. Talha Resulü korurken kolunu kaybetti. Resul Sa'd bin Ebi Vakkas'a ok veriyor. Anam babam feda olsun at ya saat diyor. Atılan okların isabet etmesini Allah'a dua ediyor. Mekkeliler peygamberi öldürmek için hücum ettikçe Müslümanlar onun çevresinde giderek çoğalıyor. Çetin bir savunma hattı oluşturuyorlardı. Düşman bu hattı yaramayacağını anlayınca geri çekildi. Yani peygamberin etrafı tamamıyla Müslümanlardan oluşan bir kale gibi korunaklı bir savaş alanına hale geldi ve Mekkeliler bu hattı kıramadılar. Böylece Oğuz Savaşı'nın birinci raundunda Müslümanlar Mekkelileri bozguna uğrattı. İkinci randda Müslümanlar güçlü bir darbe yediler. 70 Müslüman şehit edildi. Şehit edilenler için de önemli şahsiyetler vardı. Ebu Sufyan'ın karısı Hint, intikamını almak için Hamza'nın cesedinin başına gelip, elindeki bıçakla kalbini çıkarıp ağzında çiğneyerek, intikamını aldığını haykırdı. Arap kadınları, kocalarının, oğullarının, babalarının intikam hırsıyla Müslümanların cesetlerine saldırıyorlar, kulaklarını, dillerini kesiyorlar, gözlerini oyuyorlardı. Müslümanların güçlü direnişleriyle iki ordu karşılıklı dağlara çekilerek savaşın üçüncü bölümüne girildi. İki tarafta kesin bir galibiyet içinde değildi. Karşılıklı birbirini kolluyorlar, saldırmayı düşünmüyorlar, saldırıya karşılık kendilerini korumak istiyorlardı. Ebu Sufyan, Müslümanlara saldırmaktan vazgeçtiğini göstermek için Uğud'dan ayrılarak Mekke'ye doğru ordusunu yürütmeye başladı. Peygamber, onun geri çekilişinin tuzak olabileceğini düşünerek, 70 kişilik bir grupla 8 kilometre arkadan Mekkelileri takip ettirdi. Müslümanlar geri çekilmiyor. Ateşler yakarak, Mekkelileri savaş meydanında bekleyerek, Mekkelilerden korkmadıklarını gösteriyorlar. Savaş... Bütün taktikleriyle sürüyordu. Hani bugünün deyimiyle sıcak savaş, soğuk savaş dediğimiz hadiseler var. Ya, aynı şekilde Uğud savaşında bütün ayrıntılarıyla hem soğuk savaş hem sıcak savaş birbirini takip ediyordu. Mekkelerin Mekke'ye kesin çekilişlerini anladıktan sonra peygamber Uğud'u terk etti. Değilse Uğud'dan ayrılmaya hiç niyeti yoktu. Mekkelerin Mekke'ye doğru yürüyüşleri bir savaş taktiği olabilirdi. Henüz kesin netice alınmış değildi. Bu konuda da Resul Ebu Sufyan'ın planları konusunda haklıydı. Zira Ebu Sufyan geri çekilirken, ansızın tekrar Uğut'taki Müslümanlara saldırmayı veya arkadan doşarak Medine'ye saldırmayı planlıyordu. Ancak Müslüman olmadığı halde, Müslümanların dostlarından olan Mekke ordusunun içindeki Huza kabilesinden mabedi Huza'yı, peygamberi, Gördükten sonra, onunla konuştuktan sonra Ebu Sufyan'a giderek peygamberin yanında Mekkelilere karşı savaş için geldiğini söyledi. Bunu duyan Ebu Sufyan neye uğradığına şaşırdı. Putbeles halkın da Muhammed'den yana olduğunu görerek ürktü. Daha iyi planlar yapmak, daha iyi hazırlanmak, kimlerin yanında, kimlerin karşısında olduğunu öğrenmek için ordusunu Mekke'ye götürdü. Ebu Sufyan'ın Mekke'ye geri dönüşüyle Müslümanlar da Medine'ye geri döndüler ve böylece Uğur Savaşı bitmiş oldu. Ve bugünkü sunumumuzda savaşın oluşumunu, bitişini içeren sunumumuzda burada bitti. Önümüzdeki hafta savaşla ilgili tahlilleri yapacağız inşallah. O bölüm biraz uzun olacağı için burada kısa kesmek istedim. Onun için kusura bakmayın. Önümüzdeki hafta Uğur Savaşı'nın arkasındaki olaylar, Uğur Savaşı'ndan sonra meydana gelen olaylar, değerlendirmeler ve konuyla ilgili gelen ayetler üzerinde sunumlarımıza devam edeceğiz inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.